وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye muhabbetin gereklerinden bir tanesi de ona dua etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle, E sizin duanız olmasa Allah sizin için değer versin ki buyuruyor. Demek ki muhabbetin gereklerinden bir tanesi de Allah azze ve celle neye? Duada bulunmaktır. Ki duanın kardeşleri bazı adab dediğimiz yer e, yönleri vardır ki e, yine duanın kabul edildiği mekanlar vardır. Yine duanın kabul edildiği zamanlar vardır. Bir Müslümanım da bunlara dikkat edip, riayet etmesi gerekmektedir. Duayla alakalı olarak bilmemiz gereken, duanın rükunlarından bilmemiz gereken bazı hususları burada ben sizlere hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi kardeşlerim, kişinin yasak olan ya da haram olan şeyleri istememesi gerekir. Yani Allah korusun, duasında Ya Rabbi ben falanca kadınla zina edeyim gibi bir istikte ne yapmaması lazım? Bulunmaması gerekir. Haram olan, yasak olan şey Allah Azze ve Celle'de dua bile olsa asla ve asla ne yapılmaz? İstenmemesi gerekir. O yüzden duanın sahih bir amaç için edilmesi gerekir. Yine Allah Azze ve Celle'ye karşı duada hüsnü zan beslemesi gerekir. Yani Allah Azze ve Celle'nin O duasını kabul edileceği, edeceği inancıyla kabul etmesi gerekir. Ve yine Allah Azze ve Celle'ye en güzel isimleriyle dua etmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle En güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın en güzel isimleri vardır. Onlarla Allah'a dua edin. O yüzden kişi yaptığı duasında, duasına uygun olarak ne yapmalı? Allah Azze ve Celle'den isimleriyle Allah Azze ve Celle'den istemeli. Eğer rızık istiyorsa Allahümme entel razza, Allahümme sen rızık verensin. Allahümme entel vehhat, Ya Rabbi sen karşılıksız verensin. Allahümme entel hamur rahimin, Ya Rabbi sen merhametlilerin en merhametlisin diye ne yapar? Bağışlanmadılar. Ve bu şekilde Kur'an'da olsun sünnette gelsin Allah Azze ve Celle kitabında Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde Esma-ül Hüsna dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimlerle duayı bizlere öğretmiştir. Maalesef bugün bundan gafil olanlar ne getirmişlerdir bunun yerine? Bid'at ve şirk olarak falan canın yüzü suyu hürmetine getirmişlerdir. Çünkü her bid'at nedir? Muhakkak bir sünnetin katilidir, sünneti katleder. Esma-ül Hüsna dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin isimleri ortadan çıkınca ne yapıyor? Falancanın yüzüsü hürmetine, filancanın yüzüsü hürmetine ne yapıyoruz? Duamıza iliştiriveriyoruz. Halbuki bu duada şirktir. Duada aslı olan dediğimiz gibi bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleri Allah. ve yüce sıfatlarıyla Allah Azze ve Celle'den Allah. istemek gerekir. Ve yine duasında insan ciddi olmalı ve hakikati istemeli. Yani lavalih hareketler veya mizah eder gibi biriyle şakalaşır gibi haşa Allah azze ve celle'de ne yapmamalı istekte bulunmamalı. Yine dua esnasında veya yaptığı duası her kendisini herhangi bir farizadan alıp koymamalı. Ve yine duasında Sanki Allah Azze ve Celle'yi imtihan eder gibi bir havaya girmemeli. Yani ben dua edeyim, acaba Allah Azze ve Celle benim duamı kabul edecek mi, etmeyecek mi gibi bir e, ruhaniyet haline ne yapmamalı? Asla ve asla girmemeli. Haşa bu, sanki Allah Azze ve Celle'yi imtihan eder gibi acaba duama icabet edecek mi, etmeyecek mi gibi bir havaya asla asla girmemeli. Yine... Duada dilini kullanan insan ona karşı ne olmalı? edep sınırlarını asla ve asla açma, açmamalı. Duaya başlarken öncelikle Allah Azze ve Celle'yi sena ile başlamalı. Allah'ı ölmeli ki övmeye en layık olan, evet. övülmeye en layık olan Allah Azze ve Celle'den başkası değildir. Sonra da ne yapmalı? Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a salat ve selam getirmeli Ve bu hususta da haya edep sınırını asla asla ne yapmamalı? Bir Müslüman aşmamalı. Ve yine duada acele etmemeli. Ve yine işte ya Rabbi ben dua ettim, ettim, ettim de duam kabul edilmedi, duama icabet edilmedi gibi bir ne yapmamalı? Psikolojiye de girip duayı tamamen terk etmemeli. Evet. Yine duanın edep adabından bir tanesi de kardeşlerim öncelikle duanın öncesinde Allah Azze ve Celle'yi tövbekar olmalı. Allah Azze ve Celle'yi tövbe etmeli, günahlarından bağışlanmalı, bağışlanma dilemeli. Neden? Çünkü bir kimse gelir diyor başı, ıı, üstü başı toz toprak içerisinde, peri felli perişan olmuş içerisinde elini Allah'a açar ya Rab ya Rab der diyor. Giydiği haram, yediği haram, içtiği haram. Allah onun tuasını e, nasıl kabul etsin? Öncelikle yapmış olduğu günahlardan ne yapmalı bir insan? Allah Azze ve Celle'ye tövbe etmeli. Yani duada ne yapıyorsunuz? Ellerinizi açıyorsunuz. Açtığınız eliniz temiz olacak. Allah'a dilinizle dua ediyorsunuz. Diliniz temiz olacak. Allah'a kalbinizle yöneliyorsunuz. Kalbiniz ne olacak? Temiz olacak. Evet hepimiz insanız. Hepimiz günahkarız. Ama o günahlardan da ne yapmalı gerekir? Tövbe etmek gerekir. Çünkü Beni Adem hattadır. Hataları çoktur. Ama hatalıların en hayırlısı da Allah'a tövbe edendir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine duada muhafazakar olmalı. Yani sürekli dua etmeli. Duayı hiçbir zaman terk etmemeli. Ve yine azimkar olmalı. وَنْ يَدْعُوَ sen Allah Azze ve Celle'ye her duasında ne yapmalı? Üç kere tekrar etmeli. Ki Allah Resulü Selam'ın sünnetinden bir tanesi de budur kardeşlerim. Evet, yine... Yani ettiği duayı mı iki kere etmeli diyorsun? Üç kere dua etmeli Yani üç kere aynı anda edebilir ama e, yani bir ettim, iki ettim, 3 ettim manasında değil. Benim buradan anladığım o lafzı üç kere tekrar etmek manasında anlıyorum ben. Allahu Alem. Sıracı olacak ya. Evet. Ve yine Allah Resulü aleyhisselatu vesselam dua etmek istediği zaman genellikle abdest alır. Kıbleye yönelir ve ellerini açardı. Bu da duanın adaplarından edebinden bir tanesi kardeşler. Mümkün olduğu kadar bir Müslüman her zaman taharet üzere olmaya dikkat etmeli. Ee, ama bizim dinimiz sadece abdest için namaz için abdest almayı farz kılmıştır. Bunun dışında bu nedir? Adap dediğimiz meselelerden bir tanesidir. Müslümanın dua edeceği zaman güzel bir şekilde abdest alıp kıbleye yönelip ellerini açması duanın adabındandır kardeşlerim. Evet. Ee, ve dua ederken çok fazla bağırarak çağırarak Rabbisine da bulunmamalı. ...normal bir sesle veya hafif bir sesle... ...Rabbisine ne yapar? Münacata bulunur. Sahabe yüksek yere çıktığı zaman... E, büyük çok e, bağırarak Allahu ekber der. Yüksek aşağı bir yere indiği zaman Subhanallah derlerdi ve seslerini çok aşırı yükselttiklerinde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sizler sar olana mı işit mi işittirmeye çalışıyorsunuz diye ne yapmıştır? Bir yerde onları azarlamıştır. Duada ne vardır kardeşlerim? Mütedil bir ses e, olayı vardır. Bu da dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi ve yine insanın duada gözetmesi gereken bazı vakitler vardır kardeşler. Bunlarda da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın işaret ettiği vakitler vardır ki bir Müslümanın o vakitleri gözetleyip o vakitlerde dua etmesi güzeldir. ki Bunlardan bir tanesi sabah vakti yapılan dua yine arafe günü yapılan dua. İnşallah Allah hepinize nasip etsin. İçimizde inşallah Allah ömür verirse harca gidecek kardeşlerimiz var. Arafa günü, Arafat günü yani bayramdan bir gün önce Arafaya çıkıldığında yapılan dua mahbul olan dualardan bir tanesidir kardeşler. Allah azze ve celle hepimize o Arafat'a çıkıp dua eden kardeşlerimizden elisin inşallah. evet yine inşallah çünkü Arafat dua yeridir kardeşler. Yine oruç açılacağı zaman iftarlı bir, oruçlu bir kimse, oruç açacağı zaman yapacağı dua kabul edilen dualardan bir tanesidir. Yine gecenin son üçte biri ki en önemli vakitlerden bir tanesi Allah Azze ve Celle gecenin son üçte biri kaldığı zaman dünya semasına iner yok mu bana dua eden duasına icabet edeyim, yok mu benden bir şey isteyen onun hacetini gidereyim, gidereyim, yok mu benden bağışlanma dileyen onu bağışlanma dileyip bağışlayayım buyurur ki bu her gece devam eder der Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Allah Azze ve bizleri o vakitte dua eden kullarımdan eylesin kardeşlerim. Amin. Allah'ım Allah'ım. Evet. böyle Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhıma diyor ki, ben bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın terkisine binmiş, beraber yolculuk yapıyorduk veya bir yerden bir yere gidiyorduk diyor. Allah Resulü dedi ki, ya gulam, ey çocuk, əvələ uəlliməkə kelimətin yənfə'u kallāhu bihin. İstemezmişsin diyor, sana bazı kelimeler öğreteyim de, Allah Azze ve Celle sana o kelimelerle fayda versin. Ben dedim ki bilakis öğret ey Allah'ın Resulü. Buyurdu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İhfadillâhe yahfadak. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın hakkını gözet ki Allah da seni hakkını gözetsin. Allah'ı dünyada unutma ki Allah da seni ahirette unutmasın. İhfadillâhe tecidhu emâmek. Eğer Allah'ın hakkını korursan daima Allah'ı yanında bulursun. Eğer Allah Azze ve Celle'yi bollukta hatırlarsan, Allah Azze ve Celle de seni darlıkta hatırlar. Eğer bir şey istersen sadece Allah'tan iste. Eğer sığınacaksan sadece Allah'a sığın. Çünkü kalemler kurumuştur, artık kalem kıyamete kadar olacak. Her şeyi yazmıştır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şunu çok iyi bil ki diyor. Dünyadaki bütün insanlar bir araya gelseler ve sana bir fayda dokundurmaya çalışsalar, ancak ve ancak Allah'ın ezelden takdir ettiği kadar sana fayda verebilirler. Ve yine bütün insanlar, dünyadaki bütün insanlar bir araya gelse ve sana bir zarar vermeye çalışsalar, seni öldürmeye çalışsalar, sana eziyet etmeye çalışsalar, ne yaparsayasın Allah Azze ve Celle'nin ezelden takdir ettiğinden başka bir zarar veremezler diyor. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şükrüne devam et. Çünkü şunu çok iyi bil ki diyor sabır insanın kerih gördüğü şeylerle beraberdir. Sabır yardım sabırla beraberdir. Kurtuluş da zorlukla beraberdir. Yani her zorluğun arkasında muhakkak bir kolaylık vardır. Duyur Allah Resulü aleyhissalatu ve ve inne meal ösre yusra her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü. Yani hiçbir şey kardeşlerim e, nedir? Zorluk, zorluk devam etmiyor. Muhakkak her zorluğun arkasında bir kolaylık var. Muhakkak her gecenin arkası nedir? Aydınlıktır. ...güneş doğar inşallah kardeşler Evet. 10 yaşındaki bir çocuğa söylüyor. Evet. İbni Abbas o zaman 10 yaşında... ...ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam... ...onu bunu öğretiyor. Yani bir insan kadere gerektiği gibi... ...iman etti mi... ...artık kalem kaldırıldı, defterler... ...dönüldü. İnanın o kimse... ...Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz... ...kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ...bize kadere... ...hayrına, şevrine iman eden kullarından eylesin Allahümün kardeşlerim. Allahümün. Evet. Dili daima Allah'a dua ile dönen kullarından eylesin. Allah'ım. Evet. imanın şubelerinden on Allah'a tevekkülün farz olduğuna iman etmek. Tevekkülle alakalı. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül dediğimiz zaman ona tevekkül etme yani onun emrine teslim olmaktır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Müminlerin yalnız ve yalnız Allah'a tevekkül edip, Allah'a dayanıp, Allah'a güvenmelerini emrediyor. Buyuruyor ki, اِنْ يَنْصُرُكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ Eğer Allah size yardım ederse sizi kim mağlup edebilir ki? Kim sizi yenebilir ki diyor Allah Azze ve Celle. وَاِنْ يَغْضُرْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ Ve sizi hezimete de uğratırsa Allah'tan başka size kim yardım eder ki? وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّل Öyleyse müminler yalnızca Allah'a dayanıp güvensinler. Yalnızca Allah'a kövekkül etsinler. Beyne buyurur ki Allah Azze ve Celle اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا İnsanlar onlara derler ki insanlar sizin için çok büyük askerler topladılar. Onlardan korkun derler diyor. فَزَادَهُمْ <gülüyor> iman Halbuki o kafirlerin böyle demeleri o müminlerin ne yapar? imanlarını artırır. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَلِعْمَ اللّٰهُ Allah bize yeter, o ne güzel vekildir derler. Yani insanlar ne kadar ordu toplarsa toplasın, ne kadar teknolojiyle saldırırsa saldırsın, Allah dilemedikten sonra ne yapamaz? Hiçbir zaman zarar veremezler. Ve bu ne yapar? İşte falanca ordusuyla, topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla, füzesiyle gelmiş... İşte sizi öldürecek müminlerin, o kafirlerin böyle demeleri müminlerin sadece ve sadece imanlarını artırır. Onlara herhangi bir korku, herhangi bir şey gelmez. Ve ne derler? Hasbunallahu, ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir derler. Bunlar kimler? Müminler. Nasıl müminler? Yalnız ve yalnız Allah'a dayanıp, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden mümin. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ O müminler öyle kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığı zaman ne olur? Kalpleri ürterir. Kalpleri titrer. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Allah'ın ayetleri onların üzerine okunduğu zaman ne olur? زَادَتُمْ اِمَانَ İmanları anta bizden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan önce imanı öğrettik. Sonra Kur'an'la da imanımızı artırdık. Evet. Ve alâ rabbihim yetevakkelûn. İşte o kimseler ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler. Yalnızca ona güvenirler. Umen yetevakkel alallâhi fehu hasdûn. Her kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Evet. Allah Azze ve Celle bize hakkıyla tevekkül eden kullarından eylesin kardeşlerimin Demek ki burada işleri Allah Azze ve Celle'ye ne yapma var? Yönetme var. Tabi Allah'a tevekkül derken kardeşlerim muhakkak bir insanın sebeplere sarılması gerekir. Eğer bir insan ben Allah'a tevekkül ediyorum derken Ama sebeplere de sarılmazsa bu tevekkül değildir kardeşlerim. O yüzden tevekkülün hakikati nedir? Sebeplere sarılmaktır. Diyor ki, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bana diyor ümmetler arzolundu. Ben bir peygamber gördüm, onun yanında sadece bir grup insan vardı yani dünyadayken sadece beş kişi, on kişi iman etmiş. Bir grup insanı. Sonra bir peygamber gördüm yanında sadece bir kişi vardı. O peygambere sadece bir kişi iman etmiş ümmetinden. Sonra bir peygamber gördüm yanında hiç kimse yok. Hiç kimse o peygambere iman etmemiş. Sonra diyor bana diyor çok büyük bir kar karartı gösterildi. Ben dedim ki bu benim ümmetim. Ve Bana bu Musa ve kavmidir dediler diyor. Fakat ufuk'a bak, ufka bak dediler diyor. Baktım ki ufukta çok büyük bir karanlık var, böyle, kurtu var. Dedine denildi ki öbür tarafa da bak. Diğer tarafa da baktım, çok büyük bir karantı gördüm. Ve işte bu senin ümmetindir dedilerdir. Ve onlarla beraber Sebi'unə elfen yedhulûnəl cennətə bi ghəyri hizəbi vələ. Onlarla beraber yetmiş bin kişi vardır, diyor. Onlar hesapsız ve azapsız olarak cennete girerler. Allah Sonra Allah Resulü sələm bunu dedi, sözünü tamamladı ve içeri girdi, diyor. Bizler aramızda konuşmaya başladık. Acaba o yetmiş bin kişi hesapsız ve azapsız olarak cennete giren yetmiş bin kişi ne yaptılar da? bu hale düştüler. Allah onları hesapsız, azapsız cennete söktü. Kimimiz dedik ki, belki de onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıdır. Kimimiz dedi ki, belki de onlar İslam üzere doğan ve Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey şirk koşmayan insanlardır dedik diyor. Biz böyle aramızda konuşurken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi. Neden konuşuyorsunuz? İşte bundan ey Allah'ın Dedi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam humullezine la yektavun o yetmiş bir kişi azapsız ve hesapsız cennete giren vasıflarını savmaya başladı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Birincisi la yaktavun. onlar ne yaparlar? Ee, şey vardır yarayı ateşle dağlamak tedavi amaçlı. Onlar bunu yapmazlar. Yani yarayı ateşle dağlamazlar. Hı. Hı. Ateşle dağlamak nedir kardeşlerim? Bir yara düşünün. Yani herhangi bir yara olabilir. Elinize demir bıçağı alın. ateşte kızdırın. Ve kıpkırmızı o şey ne yapın? O yaraya cos diye basın. Ateşle dağlamak. Bunu yapmazlar diyor. Ve ne yapmazlar? Ve la yastarkun. Onlar herhangi bir kimseden kendilerine ruhiye yapılmasını istemezler. Volayet tayirun. Onlar cahiliye döneminde kardeşlerim bir kimse ticareti veya yolculuğa çıkacağı zaman bir kuş alırdı veya güvercin neyse havaya fırlatırdı. Eğer kuş sağ tarafa uçarsa ha bu yolculuğun veya ticaretin benim için uğurlu der ve o tarafa yolculuğa çıkardı. Ama sola uçarsa demek ki bu yolculuğu benim için uğursuz der ve yolculuktan vazgeçerlerdi. O yetmiş bin kişi demek ki böyle yapmazlarmış. Bu üç vasıf. وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve onlar Rablerine tevekkül ederler diyor. Allah Resulü Aleyhisselam. Sahabeden اُقَاشَ اِبْنُ مُحْسَنَ الْاَسَد۪ي radiyallahu anhu kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben onlardan o 70 O kişiden mıyım? Allah Resulü Aleyhisselam, ente minhum, sen onlardansın diyor. Hemen başka bir sahaba kalkıyor. Ey Allah Resulü, ben onlardan mıyım? Allah Resulü kapıyı kapatıyor. Sebeqaka biha ukaşə. Ukaşəsini bu kolda geçtirir. Bu kadar. Ukaşə radiyallahu anhu hemen ne yapıyor? Ben onlardan mıyım? Ve Allah Resulü Selam onu o hesapsız, azapsız cennete giren kimselerden ukaşe radıyallahu anhü da öylelikle müjdeliyor kardeşlerim. Evet hadisimiz bu. Şimdi kardeşlerim hadiste e, açıklanması gereken bazı kısımlar var. Çünkü onlar ateşle dağlanmazlar. Onlar herhangi birinin kendilerine rukiye yapılmasını istemezler. Rukiye nedir kardeşlerim? Rukiye... İslami olanlar Cahiliyet döneminde olanlar var. Cahiliyet döneminde insanlar... Yahudilerden gelen veya bazı cahiliye şirk dolu sözlerle insanları okur ve o şekilde tedavi ederlerdi. Ve hakikaten faydalı olanları da vardı. Ama ne zaman ki İslam geldi ne yaptı? Bunları tamamen ee, haram kıldı, yasakladı... Ve bunun yerine ne yaptı? Kur'an'dan ve sünnetten gelen bazı ruki ayetleri ve hadisleri oldu. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine sihir yapıldığı zaman ne oldu? Allah Azze ve Celle Felak ve Nas suresini indirdi ve onunla Allah Resulü Aleyhisselam şifa buldu Allah'ın izniyle. Ve bundan sonraki Müslümanlara da bu ne oldu? Bir e, ilaç oldu ki Kur'an'ın tamamı nedir? Müminler için, Müslümanlar için bir şifadır. Allah öyle diyor. Ve yine sünnetten gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu ruhi şeklinde ve hafif tükürerek yaptığı nedir? Bir tedavi şekli de vardı Ki bu tamamen aslında inanç esaslarına bağlı bir şeydir ki inanarak hakikaten faydasına olduğuna inanarak yapıldığında hakikaten faydası görülmüş şeylerdir. Evet, şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde La rukyete illa min aynin el hummatin diyor. Huma kardeşlerim e, humma değil. Huma e, ateşli hastalık. Çok hararetli bir hastalık. Huma. Ama bu humma. Huma ne demek? Bu e, zehirli hayvanların sokması ya da göz değmesinden dolayı rukye vardır. Bundan başkasında rukye yoktur diyor Allah Resulü Vesselam. Biliyorsunuz bir grup sahabe yolculuk esnasında bir köye uğruyorlar. Köyden kendilerini yedirmelerini yani misafir etmelerini istiyorlar. Köy kaçınıyor istemiyorlar. Derken orada konaklıyorlar köyün dışında. O köyün efendisini, reisini, başkanını bir akrep veya yılan sokuyor. Zehirli bir hayvan. Ne yapsalar çare bulamıyorlar. Geliyorlar sizden rukiye yapan var mı? diyorlar. Demek ki rukiye İslam'dan önce Cahiliye döneminde de bilinen bir şey. Ama kimi şifa veriyor, kimi şifa vermiyor. Sahabeden bir tanesi ben bilirim diyor, gidiyor ve sadece Fatiha suresini okuyarak Allah'ın izniyle ne yapıyor o kimse şifa buluyor. Bu da nedir? Bir çeşit rukiye'dir kardeşlerim. Fatiha suresiyle adamın o sokulan zehirin kendisine zarar vermemesini Allah'ın izniyle ne yapıyor? ...gidenilmiş oluyor. Evet. Şimdi burada kardeşlerim... ...Allah Resulü... ...Aleyhisselatu Vesselam'ın... E, ...ateş dağlamayla alakalı... ...Hubeyb e, ibn-i Kabe... ...Kabe'a... ...bir tabip gönderip... ...onun bir e, parçasını kesip... ...sonra da ona... E, ateşle dağlamayla alakalı ruhsat verdiğine dair bir rivayet var kardeşlerim. Şimdi eğer böyle bu tür rivayetler gelmişse demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmamış? Haram kılmamış. Bunda ruhsat verilmiş. Ama daha çok bu ne olmuş? Ee, zaruret halini almıştır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelen bir rivayette şifa üç şeydedir diyor. Bundan bir tanesi nedir? Hacamaktadır diyor. İkincisi ateşle baldadır. Bal şerbetidir. Üçüncüsü ise ateşle dağlamaktır. Ama diyor ben ümmetimi ateşle dağlamayı ne yaptım? Ne yettim? Yasakladım diyor. Ama başka rivayette başka birisine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nedir? Key yaptırdır. Yani E, ateşle dağlattığı vardır ki bu da onun haram olmadığını işaret eden şeylerden bir tanesidir kardeşler evet, Zarurette. Evet. Zaruret evet. halinde evet. Allah Resulü Vesselam başka bir rivayette şifa üç şeydedir, hacamattadır, bal şerbetini içmektedir, içmektir ve yine ateşle dağlamaktır ki ben ateşle dağlamayı evet. sevmiyorum diyor Allah Resulü Vesselam. Bir yerde yasaklıyorum, bir yerde de sevmiyorum buyuruyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ki bu da onun haram olmadığına işaret etmektedir kardeşler. En iyisini Allah az azı cennebilir. Yine e, bu ateşle dağlama ile alakalı demek ki zorunlu halinde ki Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve bunu ne yapmıştır? Eee yaptırmıştır bir başkasına. İstirka dediğimiz e, bir başkasından kendisine rukiye yapma meselesine gelince kardeşlerim bu da yine e, eskiden dediğimiz gibi rukiye bazen Yahudilerin diliyle yapılırdı. Çünkü Medine'de e, biliyorsunuz Yahudiler yaşarlardı Yahudiler vardı ki bir çoğu Allah Resulü hıyanet etmiştir e, onların diliyle yapılan bazı rubyeler vardır ki Allah Resulü Aleyhisselam bunları tamamen e, haram kılmıştır. Ki bunları yapan da e, kesinlikle nedir? Dinimizde caiz, değil haramdır. Her kim bunları terk ederse ki İslam'ın emrettiği şeyleri e, yapması gerekir ki Allah Resulü Aleyhisselam men iktevâ avustarkâ her kim ateşle dağlar veya rukiye yapılmasını isterse fakat beri'e minettevekkülü o insan tevekkülden beridir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü kardeşlerim bir kimse Allah'ın kitabından bildiği rukiyeyi yaparsa bunun nedir? Cevazı vardır. Ki Allah Resulü kendisine de bunu bir e, Cibril aleyhisselam kendisi ne yapmıştır? Ne yapmıştır Ki Kur'an'ın tamamı nedir? E, şifadır. Bunda herhangi bir husus nedir? E, yoktur. Ki müminlere de Müslümanlara da e, bunu yaptırtmıştır. Fakat burada tehlikeli olan mesele nedir? Tehlikeli mi olan mesele bir kimse mesela bir kardeşinize gider, kardeşimiz ona rükke yaparsa ve o da ondan Allah'ın izniyle şifa bulursa ne yapabilir? Ne yapabilir? kendisini onun yani o kardeşin şifa verdiği inancına kapılabilir ve Allah'a tevekkülü ne yapabilir? Bir yerde terk edebilir. Bu kesinlikle nedir? Haram kılınmış bir şeydir ki o sadece sebeptir sebeplere sarılmadır asıl şifa veren yalnızca yalnızca yalnız kimdir? Allah azze ve cenneden başkası değildir. O yüzden tevekkülü bozacak her şeyi Allah ne yapmıştır? haram kılmıştır. Kim ne olursa olsun bir kimse hastalandığı zaman tabibe gider doktora gider şifa veren doktor değildir. Allah. Adam ne diyor? Ben falanca doktor olmasaydı ben ölmüştüm. Veya adam diyor ki işte iki dakika daha genç kalsaydın sen ölmüştün. Hayır. Doktor nedir? Bir sebeptir. Yaşatan da öldüren de Allah. yalnız da yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Evet. Bir şeyi uğurlu ve uğursuz saymak veya işte cahillerin yaptığı gibi ehli cahiliyetin yaptığı gibi işte bir kuş uçurup eğer sağ tarafa giderse işte bu yolculuğum, bu ticaretim hayırlıdır deyip yola çıkmak veya sol tarafa uçarsa bu da eee uğursuzdur deyip yola çıkmamakta nedir? Şifir kardeşler. Kartlar evet. ondan mı güvercin uçuruyor ki? O beyaz güvercin uçuruyorlar onlar attı yaratı şirkün diyor Allah Resulü selam. Yani bu şekilde bir şeyi uğurlu veya uğursuz saymak veya bir kuş uçurmak nedir? Şirktir diyor Allah Resulü selam. وَمَا مِنَّا اِلَّا وَلَا كِنَّ اللّٰهَا يُذْهِبُهُ بِالتَّوَقُّرُ Yalnız Allah Azze ve Celle bunu tevekkülle gider diyor. Yani bir yolculuğa mı çıkacaksınız? Bir ticarete mi çıkacaksınız? Ne, ne yapacaksınız? Bütün sebeplere sarıldıktan sonra Allah Azze ve Celle'ye ...tevekkül edeceksiniz. Şimdi hadiste... ...ve mâ binnâ illâ... ...bizden her biri diyor. Yani bu ne demek? Ee, insanların o zaman alışa geldiği ...bazı adetler var kardeşlerim. İnsan her ne kadar... ...bunu şey yapmasa da, yapmasa da... ...ne yapabiliyor? Bazen içinden geçirebiliyor. Çünkü yaşamış olduğu toplum... ...veya anasından, babasından... ...atasından gördüğü şeyler... ...insanın bazen ne yapabiliyor? ...onu itme, yapmaya itebiliyor. Her ne kadar insan geç bunu içinden geçirse de, ya ben yolculuğa çıkacağım, acaba bir kuş mu uçursam, acaba bir şey mi yapsam, ne yapsam, insan bunu aklından geçirse de onu diyor eğer Allah'a tevekkülle bu duygunuzu ne yapabilirsiniz, giderebilirsiniz. Her ne kadar insanın içine böyle bir şey de gelse. Yani o zamanki insanlar kuş uçuruyordu, bilmiyorum yani günümüzde buna benzer bir e... uğursuz. Uçanmadan gelsin diye. Artık su gibi git, su gibi evet. e, gel babında mı bilmiyorum. Ama insan ne yapar? Allah'a tevekkülle ne yapar? Bunu giderir kardeşlerim. Çünkü öldüren de yaşatan da Allah Azze ve Ben Rabbime tevekkül eddim. Hasbina Allahu ne'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekküldür kardeşlerim. Bu dua hakikaten güzel bir duadır. Evet. Allah Resulü لَا تِيَّةَ وَخَيْعُهَا الْفَعلُ Diyör ki, bu uğurlu, uğursuz saymak yoktur. En hayırlısı da el diyor. Sahabe soruyor, bu el nedir ey Allah'ın Resulü? Çünkü bazen Allah Resulü sələm öyle kelimeler kullanıyor ki sahabe bile anlamıyor. Ama hemen soruyor, el ne demek ey Allah Resulü? Allah Resulü sələm El-Fe'lu, El-Kelimetü sələhatu yəsma'uha ahadukum. O diyor, sizden birinizin duyduğu güzel sözlürdür. Allah Resulü aleyhissalatü Oselam. Evet Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, bir şeyin uğurlu veya uğursuz olduğunu e, görmezdi veya kuş uçurmazdı yani o ehli cahiliyetin yaptığı gibi. Fakat diyor e, herhangi bir e, işçi veya çocuk gönderdiği zaman ona ismini sorar eğer ismi hoşuna giderse onu bundan dolayı sevinir ve bunun sevinmesi de yüzünde görünürdü. Bir, e, yine hoşlanmazsa bu yüzünde görünürdü diyor. Bir köye girdiği zaman o köyün ismini sorardı diyor. Eğer ismin, o köyün ismi hoşuna giderse bundan sevinir ve yüzünde belirirdi diyor. Sevmezse sev, e, o hoşuna gitmez, e, o ismi sevmezse bu da yüzünde görünürdü diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu, Allah Resulü selam e, bir kimseden hoşuna giden bir söz duyduğu zaman قَدْ أَخَدْنَا فَالَكَ مِنْف۪يكَ Biz senin ağzından güzel kelimeler aldık derdi diyor. Evet. Yine tevekkülle alakalı bilmemiz gereken çok önemli bir rivayet var kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eğer sizler diyor Allah Azze ve Celle'ye gerektiği gibi tevekkül etseydiniz tıpkı diyor sabahleyin yuvalarından aç çıkıp akşamleyin yuvalarına tok dönen kuşlar gibi olurdu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kardeşlerim burada e, kuş bile sırf ta, e, rızkını talep etmek için ne yapıyor? Bir çaba sarf ediyor. Çabası ne? Yuvasından uçuyor, dışarı çıkıyor. Rızkını elde etmek için sizler de onlar gibi Allah'a tevekkül etseydiniz gidişinizde dönüşünüzde hani adam dükkanı açar Bismillah tevekkül Teala Allah der ya Allah'a tevekkül ettim gidişinde dönüşünde ve her işinde hayır isterse işte o kuş gibi sabahleyin aç çıkıp akşamleyin tok dönen kuşlar gibi olurdu ama insanlar ne yapıyorlar ne yapıyorlar Fakat siz bugün kendi kuvvetlerinize, kendi güçlerinize güvenir, yalanız, yalan söyler ve sahtekarlık yaparsanız işte bu nedir? Tevekkülün hilasıdır, tevekkülün zıttıdır kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü diyor ki aleyhissalatu vesselam ben sizlere Allah'ın emrettiği her şeyi emrettim. Ve yine hiçbir şey bırakmadım ki Allah Azze ve Celle neyi yasakladıysa muhakkak ben de sizlere onları yasakladım diyor. Ki ruh Emin, Cibril Aleyhisselam bana şunu söyledi ki hiçbir nefis rızkını tamamlamadan bu dünyadan göçüp gitmez diyor. fe fit talebi. Öyleyse rızkınızı güzel yoldan yani gönderin. ...helal yoldan talep edin diyor... ...Allah Resulü Aleyhisselam. Hiç kimse bu dünyada... ...yiyecek son lokmasını yemeden... ...ne yapmıyor Bu dünyadan... ...göçüp gitmiyor kardeşlerim. Yiyeceği son lokmasını yiyecek... ...ondan sonra ne yapacak? Takdir edilen... ...rızkı tamamladıktan sonra... ...onun ruhu kabz edilecek. Yine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...rızkınızı bekletmeyin... ...veya yavaşlatmayın. Çünkü... Hiçbir kul yoktur ki diyor, kendisine e, takdir edilen rızık ona ulaşmadan vefat etmemiş olsun. Yani kendisine takdir edilen son rızık kendisine ulaşır, sonra ne yapar? O insan vefat etir. O rızık ulaşmadan o kimse asla ne yapmaz? Vefat etmez. O yüzden, فَتَّقُوا Allah'tan korkun. وَاَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ مِنَ الْحَلَانِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ Helali isteyerek ve haramı da terk ederek rızkınızı ne yapın? Güzel bir yoluna talep edin diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yemen ehli kardeşlerim e, hacca gittikleri zaman yanlarında herhangi bir erzak yiyecek almazlarmış. Bunun üzerine bizler Allah'a tevekkül ederek hac yolculuğuna çıktık, çıkıyoruz derlermiş. Bunun üzerine Allah azze ve celle o tezawvadu fe inna hayra takva yola gideceğiniz zaman azık alın ve azıkların en hayırlısı da takvadır. Bakara suresi 197. ayet-i kerimesini indiriyor Allah azze ve celle. Evet. İmam Ahmed rahimeullah diyor ki e, Allah azze ve celle kendi evini yani hacca gidenleri eee rızıklanmalarını yani yol azıklanmalarını veya iyaşilerini almalarını emrediyor ve en hayırlı rızık da takvadır diyor. Yani bu ne demektir? Ee, en hayırlı yol azığı da insana, e, sahibine takva olarak dönen rızıktır, yol azığıdır diyor ee, Allah Azze ve Celle. halime ve Rahimullah diyor ki Onlar diyor hakikaten Allah'a tevekkül eden kimseler değinlerdi diyor. Ancak onlar insanların yanında götürdükleri erzaklara tevekkül eden insanlardı. Ki bu şekilde ne yaparlar? İnsanlara eziyet ederler diyor. Ve bu yapmamak için de ne yapması gerekir? O insanın hakiki imanada Allah'a tevekkül eden insanın ne yapması? Ee, yanında yetecek kadar azını da götürmesi gerekir. Ondan sonra Allah'a tevekkül etsin. Şimdi sahabeden e, Talha el-Vasri diyor ki bizden bir kimse Medine'ye geldiği zaman eğer Medine'de bir tanıdığı varsa tanıdığının yanında misafir olur. Yok eğer Medine'de hiç kimseyi tanımazsa ne yapardı? Suffe'ye gelirdi. Yani mescidin hemen arkasında fakir kimselerin barındığı yere gelirdi ve orada e, günlerini geçirirdi. Böyle bir zamanda ben oraya indim ve Allah Resulü gelirdi bize her gün bir avuç hurma verirdi diyor. Biz de onu yerdik diyor. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gündüz namazından bir namazı kıldırdı. Namazı bitirince biz Allah Resulü dedik ki ey Allah Resulü artık hurma ye ye midelerimiz yanmaya başladı. Öyle ki artık karnımız tabiri caizse sırtımıza yapıştı. Yani yok bu ekmek, et dediler diyor. Kayıp acıkmış. Allah Resulü bunun üzerine minbere çıkıyor. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra kavminden gördüğü şiddet olaylarını anlatıyor. Çektiği çileleri, eziyetleri anlatıyor. Ve diyor ki benim ve sahibim yani Allahu Alem, Ebu Beker radiyallahu anh'u kastediyor. On küsür sene beraberdik ve onun ve benim diyor Belir'den başka yemeğimiz yoktu diyor. Sahabe diyor ki Belir ne diye Allah'ın Resulü? O diyor Arak ağacının meyvesidir diyor. Allah Resulü Selam insanların en hayırlısı, ondan sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir radıyallahu ile beraber on küsür gün birlikte oluyor ve bizim diyor Arak ağacının meyvesinden başka da bir yiyeceğimiz yoktu diyor. Evet, biz ve kardeşlerimiz Medine'ye geldik diyor. Medine bizi kapılarına açtı. Ve onların diyor Medine'nin en güzel yemeği, yiyeceği, yani gelen misafire, gelen birisine e takdim edecekleri en güzel yiyecekleri hurmaydı diyor. Onlar da bize onu, onu e bize onu ikram ettiler diyor. Yok başka bir şey hurmadan başka. Yetişen o, ellerindeki en değerli şey hurmaydı. Onları ikram ettiler diyor. Eğer olsaydı ekmeğe geçti onu da ikram ederlerdi. Ama diyor öyle bir gün gelecek ki diyor öyle bir zaman idrak edeceksiniz ki diyor yemek çoğalacak kap kap meyve eki yemekler gelecek diyor çoğalacak diyor. Biz de dedik ki ey Allah Resulü yani şu anda insanlar bir avuç hurmayla geçiniyorlar. Ve belli bir zaman gelecek ki diyor yemek çoğalacak, kap kap yiyecekler olacak. Acaba şu içinde bulunduğumuz bu fakir gariban durumumuz mu daha hayırlı yoksa çeşit çeşit yemeklerin, işte ekmeklerin, etlerin bulunduğu bir zaman mı daha hayırlı olacak? Sahabe hemen bunu soruyor. Diyor ki bilakis şu anda sizin içinde bulunduğunuz durum çok daha hayırlıdır diyor. O zaman geldiği zaman... Ve şu anda daha çok birbirinizi seviyorsunuz. Daha çok birbirinize şeysiniz, muhabbetlisiniz diyor. Fakat o gün geldiği zaman insanlar birbirinin boynunu vuracaktır diyor Allah Resulü Mesela. Evet. O gün geldiği zaman insanların kalplerine ne yapılacak? Mesela. Cimrilik içirilecek diyor. Cimrilik sevdilecek. Ve bu sebepten dolayı da insanlar birbirini öldürecektir diyor Allah Resulü. Aleyhissalatü Vesselam kıyamet sahnesinde. Cimrilik ne oluyor? İnsanlar o gün bir avuç kurması vardı ve onu birbirleriyle paylaşabiliyorlardı. Ama insanların malı çoğaldıkça çoğalacak, çoğaldıkça çoğalacak ama o maldan çıkarıp bir dirhemini bile sana ne yapmayacak? Vermeyecek. Bu suçtan, bu sebepten dolayı, bu cimrilikten dolayı insanlar birbirinin boynunu vuracaktır diyor Allah Resulü Selam. Evet. Allah hepimize hayır versin. Allah kardeşlerim. Allah, Allah, Allah. Evet, e, yine tevekkülle alakalı Eme radıyallahu <gülüyor> bir kıssasıyla inşallah eee sohbetime son vereyim kardeşlerim. E, Allah e, Ömer radıyallahu anhu mescitte oturan bir takım insanlar soruyor, görüyor. Sizler ne yapıyorsunuz burada diyor. Bunlar diyor ki bizler tevekkül edicileriz diyor. Bel entum muttekilum diyor. Bilakis siz Allah'a değil insanların elindeki mallara tevekkül eden insanlarsınızdır. Ve onları ne yapıyor? Oradan e, kovuyor. Asıl mütevekkil Allah'a tevekkül eden kimdir söyleyin mi haber vereyim mi diyor. O kimsedir ki diyor. رَجُلٌ اَلْقَى حَبَّةً ف۪ي بَقْنِ الْاَطِقِ Yere bir habbe atıp, sonra Allah'a tevekkül ederdir. Yani düşünün çiftçi, yani çiftçi yine Allah'a tevekkül etmesi için ne yapması gerekir? Tarlayı sürmesi gerekir, tohumu atması gerekir, sonra gözünü ne yapar? Gökyüzüne diker. Ama önce tarlayı bir ekecek, bir şey sürecek, ekecek, Sonra gözünü göbe çevirecek. Allah'a böyle tevekkül edilir diyor. O yüzden insan öncelikle sebeplere sarılır. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'ye ne yapması? Tevekkül etmesi gerekir kardeşlerim. Evet. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin kardeşlerim. Hakkıyla kendisini tevekkül eden kullarından eylesin. Hakkı hak bilip, hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Şu anda bir arada olduğumuz gibi cennetinde de bir arada olmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Günahlarımızı bağışla hatalarımızı bağışla ya Rabbi sen başlamayı seversin affı seversin bizleri de başla ya rabbi kabul amin subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyke